Nestaafirullah, nestaizebilla, Bismillah, ve alhamdulillah, ve salamu ala Resulillah Çok eski zamanlarda dünyada hiç kimse şey yaşamıyordu. İnsanlar yoktu. Ağaçlar, denizler, dağlar, nehirler, hayvanlar yoktu. Allah, Subhanahu ve Taala yeryüzünde hayat olmasını diledi, istedi, arzu buyurdu. Bunu yapmak, onun için çok kolaydı. Çünkü, O'nun sonsuz gücü ve kudreti bulunmaktadır. Böylece, önce dünyayı canlıların yaşayabileceği hale getirdi. Allah ne yarattıysa, O'nun yapısına değişmeyen kanunlar koymuştur. Yaralış kanunları dediğimiz bu kanunlar, her insanda yürürlüktedir. Hatta, Yaratılan sinekte bile ona has yaratılış kanunları vardır. Yaratılan gökyüzünde de, yeryüzünde de, ayda, güneşte, gözlerimizde, hücrelerde de. Onun için sinek her zaman sinektir. İnsan yaratıldığı andan itibaren insandır. Sesler, renkler, Diller, aklınıza gelen her şey, ilk yaratıldığı gibi, kendine has kanunlarla yaratılmışlardır ve bunlarda asla bir değişiklik bulunmamakta. Allah Azze ve Celle, Rum Suresi 30. ayette buyurur ki, Hakka yönelerek kendini, Allah'ın insanlara yaratılışta verdiği dine var. Zira Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler buyurulur. Önce yeryüzü yaratılmıştır sevgili dostlar. Yeryüzünün iklim şartları, suyu, havası, ağaçları, Çiçekleri, kuşları, bulutları, yağmurları, gecesi, gündüzü sonra bu şartlara uyum sağlayabilecek insanı yaratmıştır Allah. Günümüzde teknolojinin gün geçtikçe ilerlediği şu zamanda en önemli kaynak bilgidir. Bu değişmeler sayesinde bilgilerimiz de daima yenilenmekte. Bu sayede bilgiler daima değişir ve gelişir. İnsanlar bu sayede hep bir çalışma içinde olur. Toplumda en değer verilen şey bilgidir. Bilgi, insanlık için en yararlı olan, iyiliğe götüren bir yardımcı veridir. Bu bilgiler, İnsanlarla paylaştıkça artar ve herkes birbirinden yeni bilgiler öğrenebilir. Her daim önemli olan olur. Ancak bunun için bu alınan bilgilerin doğruluğu da esastır. Okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen, mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ortaya konan bu görüşe göre ilk insan Hazreti Adem aleyhisselam'dır ve o bir peygamberdir, Allah elçisidir. Hazreti Adem aleyhisselam peygamber olmasından dolayı ona vahiy gelmiştir ve kendisine kitap verilmiştir. Bu kitapta insanlar için zaruri ve gerekli olan bilgiler bulunur. Allah subhanahu ve teâlâ Hazreti Adem'i toprak ve sudan yarattı. Daha sonra ruhundan üfleyerek ona can verdi. Hicr Suresi 28 ve 29. ayetleri hatırlayacaksınız. Hani Rabbin meleklere, Ben kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu düzenleyip, içine ruhumdan üflediğim zaman şeklinde ifadeyle hadiseyi buyurur. Daha sonra Bakara suresi 31-32. ayetlere bakarak hadiseyi detaylandırırız. Allah, Adem'e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Allama Adama asma كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ Sonra onları meleklere göstererek, Eğer doğru söyleyenlerseniz, Haydi, bana bunların isimlerini bildirin, dedi. Melekler seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur ya Rab. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen her şeyi hakkıyla yapan sensin dediler melekler. Allah Azze ve Celle Bakara suresi 33. ayetten öğrendiğimiz üzere şöyle buyurdu. Ey Adem! Onlara bunların isimlerini söyle. Hazreti Adem Aleyhisselam meleklere onların isimlerini bildirince Allah Azze ve Celle size göklerin ve yerin kaybını şüphesiz ki ben bilirim. Yine açığa vurduklarınızı da, gizli tuttuklarınızı da, ben bilirim demedim mi? dedi. Yüce Allah, kainatın tek sahibidir. Bu olaydan sonra meleklere, üstün özelliklere sahip olan insana, bilgi ve bilgelikle yüklenmiş olan eşrefi mahlukata, saygı göstermelerini emretti. Bütün melekler, Allah Azze ve Celle'nin bu isteğini hemen yerine getirdiler. Secde emri bunu ifade ediyordu Kur'an'da. Adem Aleyhisselam'ı onlardan üstün kılan şey, meleklerin bilemediği bilgiye, bilgeliğe ulaşmış olmalarıydı. İlk emri oku olan kitabın, bilgi üzerine anlatmış olduğu bu temel yaratılış hakikatinden mahrum olan, istatiksel olarak hatim yarışında bulunan biz Müslümanların, üzerinde düşünmesi gereken ne kadar çok eksiğimiz var, ihtiyacımız var. Bütün melekler Allah Azze ve Celle'nin bu isteğini hemen yerine getirdiler. Ancak kendisi bir melek olmamasına rağmen Kehf suresi 50. ayeti hatırlarsanız, Kâne minel cinni diyordu. Meleklerle beraber yaşayan iblis, yani azazil, Allah'ın emrine karşı çıktı. Hazreti Adem aleyhisselamın topraktan kendisinin ise ateşten yaratıldığını ifade ederek daha üstün olduğunu söyledi, ırkçılık yaptı, bilgelik tasladı, kibirlendi ve yanlış bir akıl yürüterek Rabbine karşı geldi. Allah Azze ve Celle Araf suresi 12. ayette bize bunu hatırlatıyor. Hani meleklere Adem için secde edin demiştik de, iblis hariç bütün melekler hemen secde etmişlerdi. İblis bundan kaçınmış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne alıkoydu dedi Allah'a. İblis de, ''Ben ondan hayırlıyım, çünkü beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın.'' dedi. Şeytan, emre uyumamış, nefsine boyun eğmiş ve sahip olduğu makamı kaybetmişti. Şeytan, nimet ve rahmetten sonsuza kadar mahrum edilmişti. Azazildi, iblis olacaktı, şeytan olmuştu, şaşırmıştı. Hazreti Adem'den üstün olduğunu iddia ederken, her şeyini kaybetmişti. Melekler arasındaki konumunu, içerisinde yaşadığı nimetleri, Allah'ın sevgisini, her şeyini kaybetmişti. Sonrasında, hayatını kaybetme endişesi sardı onu, ve yalvardı. Hicr Suresi 36 ve 38. ayetlere bakalım. Ya Rabbi, o halde, ''İnsanların diriltilecekleri güne kadar bana zaman ver.'' dedi. Allah Azze ve Celle de, ''Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi.'' buyurdu. ''Yem-ü ma'lum bilinen güne kadar bana izin ver.'' diyor ya ayette, yani aslında azazil ya da İblis dünya hayatına gelecek olan bir imtihan sahnesinden sonra, kıyametle beraber her şeyin biteceğine dair bilgiye sahip, levh-i mahfuz bilgisiyle vesairele bunları bilerek, bu kibirine kalkışıyor. Özellikle Medine-Mekke arasında yaptığım yolculuklarda bu hadiseden başlayarak Kabe'nin inşasına ne kadar anlattığım hadiseyi bilir. Benle beraber Mekke-Medine'ye gelmiş olan dostlar hatırlayacaklar bu sahneleri anlattığımız noktaları. İblis her şeye rağmen az da olsa istediğini elde etmişti. Ne yapacak? Nasıl yaşayacaktı? Kendini Allah'a affettirmek için Elinden geleni mi yapacaktı yoksa Allah'ın rahmetinden uzaklaştırılmasının sebebi olarak gördüğü Hazreti Adem'den intikam alacaktı? Şeytan, insanları kötülüklere yönlendirmeyi tercih etti. Onlara iyilikleri kötü, kötülükleri güzel göstereceğini, insanları günahlara düşüreceğini ifade etti. Araf suresi 17. ayette gördüğümüz üzere. Şeytan kendisine yoldaşlar Kendi düştüğü uçuruma başkalarını da düşürecekti. Ama Allah ona şöyle seslendi. İsra Suresi 65. ayete bakalım. Benim gönderdiğim yolda yürüyen ihlaslı, samimi kullarım üzerinde hiçbir zorlayıcı gücün ve egemenliğin olmayacaktır. Herkesi saptırmaya çalışacağını ifade ediyordu Adem oğullarından, Ademin neslinden. Ancak illa ibadikel muhlısin, Allah'a samimiyetle kulluk edenler müstesna. Demek ki bunlar her daim kurtulacaklar. Samimiyet, temiz niyet, aklı selim ve kalbi selim sahibi olan her zaman ve her yerde kazanacak inşallah. Hazreti Adem Aleyhisselam cennette tek başına yaşıyordu. Allah Azze ve Celle eş olarak Hazreti Havva'yı yarattı. Sonra şöyle seslendi. Bakara suresi 35. ayete bakalım. Ey Adem! Eşinle birlikte cennette yerleşin. Oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin sadece şu ağaca yaklaşmayın böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz hemen Taha suresi 117-119. ayetlere nazar edelim sor Allah şöyle öğütte bulunur ey adam şüphesiz ki bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır sakın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 dedi ki Ey adam Ey hava Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye sakladı dedi. Şeytan ki nereden yaklaşacağını biliyor bilgisi sebebiyle. Acele etmek şeytandandır sözü meşhurdur. Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva biraz da de bulunup zaten biz yaratan Allah burada ebedi kalmamızı isteyecek de istemeyecek olsa takdir onun elindedir diye bulunma imkanlarına hayız olsalardı belki bu zelleye düşme ihtimalleri olabilecekti. Biz tefekkür ediyoruz hikmetlerini anlayıp hayatımızı taşımak için. Hakîza Hazreti Adem Hazreti Havva şeytana inanmasalardı İçlerine bir kurt düşmüştü. Söyledikleri gerçek olabilir mi? Eğer doğruysa, cennette ebedi şekilde yaşamak ne kadar da güzel olurdu diye düşünüp, Allah'ın yasakladığı meyveden yediler. Demek ki onlar da, dünyaya indirilip imtihan olacağıyla alakalı bir endişeyi, duyumu almışlardı. Hiç cennetten ayrılıp dünyaya inmemeye arzu ettikleri için, bu özelliğe düşmüş olabilirlerdi. Hz. Adem ve Hz. Havva birlikte ediler eski ahitte, Tevrat'ta ve İncil'e geçtiği gibi Havva Adem Adam aleyhisselamı kandırması gibi bir şey söz konusu değil beraber yediler Bakara süre 36. ayete beraber bakalım Hz. Adam ve Hazreti Havva hatalarından dolayı cennetten çıkaradılar ve yeryüzüne gönderildiler bu konu şöyle ifade ediyor derken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 Hatası vesaire şeyler Allah Azze ve Celle'ye tövbe kapısının açıklığını Adem Aleyhisselam'a ve Havva Annemize öğretmişti. Bakara suresi 37. ayete baktığımız zaman Hazreti Adem'in hatasını anlayıp Rabbine yöneldiğini şöyle anlıyoruz. Derken Adem vahiy yoluyla Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Onlarla amel edip Rabbine yalvardı o da bunun üzerine tövbesini kabul etti. Şüphesiz o, tövbeleri çok kabul edendir, çok bağışlayandır. Hz. Adem ile Hz. çok geniş ve detaylıdır. Biz, maksada varmak için, radyo sohbetini de, sınırlı vakit içerisinde toparlayabilmek için, hadiseyi hızlandırıyoruz. Hz. Adem ile, Hazreti Havva annemiz yeryüzüne indirildi. Hazreti Adam babamız Hindistan'ın güneyindeki Sri Lanka'ya bulunduğu yere. Hazreti Havva annemiz bugün hala kabrinin olduğu cidde sahillerine, orada kabrin yeri malumdur, bellidir ciddenin sahillerine. 250 300 sene kadar sonra buluşurlar. Rabbena zalamna enfusenâ ve illem tagfir lenâ ve Rabbimiz zulmettik. Eğer sen bizi bağışlayıp affetmezsen biz hüsran o düşen nereden oluruz. Duasından sonra Allah onları Mekke'de Arafat'ta buluşmalarını ihsan etmişti. Mekke'de Arafat'ta insanlık başladı. Mahşer'in arasatında satında sonlanacak. Mutlu bir aile hayatı devam ediyordu. Allah onların tövbesini kabul etmişti, bir imkan sunmuştu. Sonra Allah'a kendilerine çocuk vermesi için yalvardılar. Araf suresi 189. ayetten anlıyoruz. Eğer bize salih bir çocuk verirsen yemin ederiz ki şükreden kimselerden olacağız. Allah dualarını kabul etmişti, çocuklar olmuştu. Çocuklarından birine kabil, Diğerine de Habil adını verdiler. Allah ikisine birçok kız ve erkek çocuk lütfetti. Yeryüzünde insanlar çoğaldı. İlk insan olan Hazreti Adem aleyhisselam, ilk peygamber de oldu. Hazreti Adem aleyhisselam, gittikçe çoğalan neslini, Allah'tan öğrendiği emirlerle eğitmeye, yönetmeye çalışıyordu. Hayat devam ediyordu ama, bir yerlerde dünyaya Adem ve Havva ile beraber inmiş iblis de rahat durmuyordu. İki erkek kardeş arasına kin ve düşmanlık tohumlarını ekiyor, yeryüzünde ilk kanın ve düşmanlığın dökülmesine zemin hazırlıyordu. Büyük olan Kabil sert mizaçlıydı, daha çok toprak işleriyle meşgul oluyordu. Habil ise daha yumuşak hoğuluydu ve hayvancılıkla ilgileniyordu. Bir gün Hz. Adam aleyhisselam her ikisinden de Allah Subhanahu ve teala için bir kurban kesmelerini, kurban bağışlamalarını istedi. Bu kabilin hoşuna gitmemişti. Uzun zahmetler sonucu elde ettiği mallarının birazını bağışlamak istememişti. Habil ise buna çok sevinmişti. Hemen bir hayvanını kurban olarak seçti. Hem de en semizin, en verimlisini, en güzel görüneni. Allah'a olan şükrünü bu şekilde yerine getirebilecekti. İkisi de Allah için kurban sundular. Arafat'ta buluşan Adem'le Havva'nın nesli Müzdelife'de çoğalmıştı. Kurbanlarını da bugün hacıların hala daha kurbanlarını infak ettikleri, hediye kurbanları kestikleri minada. Keserler, hacılar ve Habir ile Kabil de kurbanlarını orada sunarlar. İkisi de kurbanlarını sundular. Bir müddet sonra gidip bakınca kardeşlerden birinin sunduklarının kabul olmadığını, diğerinin sunduğunun ise kabul edildiğini gördüler. Sunduğu kurban kabul edilmeyen kardeş bu duruma çok öfkelendi ve nefsinde kusur aramak dururken, Hemen kardeşine karşı büyük bir kin besledi. Şeytan bu fırsatı kaçırmadı. Yaklaştı ve ona kardeşini öldürmesini, ondan kurtulmasını kulağına fısıldadı. Böylece babasının ve annesinin sevgisini ve takdirini ve orada diğer bulunan nesillerin de hürmetini kazanacağını sanıyordu. Bugün hala çağımızda da benzerleri var. Bulunduğu konumdaki başarısızlığını başkasının başarısına kıyaslamaya çalışan başarısızlığını, Başarısı olana yüklemeye çalışan, kendi kusurlarına bakmayan ve bu sebepten dolayı başarılı olanların ayağına çelme takmaya çalışanlar. İçeriden ve dışarıdan dahili ve harici düşmanlar da bu şekildeler. Allah Azze ve Celle bu hadisi Maid-i Suresi 27 ve 28. ayetlerde bizlere şöyle buyuruyor ki Onlara Adem'in iki oğlunu anlat. İkisi birer bağış sunmuşlar. Birisinin bağışı kabul edilmiş, Diğerinin ki kabul edilmemişti. Bağışı kabul edilmeyen, Yemin olsun ki, Seni öldüreceğim deyince, Kardeşi, Yani Habil, Öldüreceğim diyen Kabil, Kurbanı kabul edilip, Maktul olmaya, Maruz kalan, Habil'di. Dedi ki, İnne ma yetekabbalullahu minel muttakîn, Allah, ancak kendisine karşı günah işlemekten sakınanların sunduğu bağışı kabul eder. Sen beni öldürmek için elini kaldırsan bile, ben seni öldürmek için elimi kaldırmayacağım. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım diyordu. Lakin gözü kararmış, egosuz zirveye ulaşmış, sadisleşmiş kabil, Habil'in hikmet tulu bu uyarılarına, kavgadan önce barışa, sevgiye, çözüme yönelik sözlerine kulak vermedi ve onu şehit etti. Kardeşini o arkasını döndükten sonra attığı taşlarla beraber şehit etti. Onu kanlar içinde görünce de yaptığı işten büyük pişmanlık duydu. Kardeşinin ölüsünü ne yapacağını bilemedi. Allah kardeşinin ölüsünü nasıl gömeceğini göstermek üzere, Maide suresi 31. ayetten öğrendiğimiz üzere ona yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Kabil, hayvanın ölü bir kargayı toprağa gömdüğünü görünce, ''Bana yazıklar olsun. Ben şu karga kadar olup kardeşimin cesedini gömemeyecek kadar aciz miyim?'' dedi. Kabil, yeryüzünde cinayet işleyen ilk kişi oldu. Şeytan, Hz. Adam Aleyhisselam'ın evlatlarıyla mücadelesine başlamış. Gönüllere ektiği çekememezlik, haset, kıskançlık tohumlarının ilk meyvesini almıştı. Hz. Adam Aleyhisselam ve Hz. Havva, oğullarının birinin ölüme, diğerinin kardeş katil olmasına üzülüyorlardı. İlk insan, ilk peygamber, İlk baba, ilk eş olan Hz. Adem aleyhisselam uzun yıllar yaşadı. Habil'in nesli ve Habil'le olan uğraşısı Adem aleyhisselamın Habil'in soyundan gelenlerle beraber devam eden tebliğ mücadelesiyle devam etti. Yeryüzünde ilahi Kelimatullah'ın Allah'ın davasının hakim olması için çalıştı. Dünyada kısa bir zaman yaşayıp sonunda ölüm ile Allah'a kavuşulacağını ve kıyametle beraber tüm varlık aleminin yok bulup Arafat'ta başlayan serüvenin Arasat'ta noktan alıp sonsuz cennet veya sonsuz cehenneme gidecek olan bir neticenin oluşacağını biliyordu. Bunun gayretiyle evlatlarının hidayet ve istikametin için mücadele etmişti. Bu konuda onun en büyük destekçisi de Havva'ydı. Allah Havva annemizi Adem babamız için, Adem babamızı Havva annemiz için yaratmıştı. Birbirleriyle kibirde, gururda, kavgada, dövüşte, magazinde, popta, şarkıda, türküde, düğünde, eğlencede, makyajda, hakarette yarışmasızları için değil. Geçici kısacık dünya hayatında ilahi kelimetullah'a yüklenmeler için. Bugün hep aynı şeyler oluyor kardeşler. O yüzden bugün bu sohbette bunları değinmek istedim. Hazreti Adam babamızdan bugüne kadar geçen milyarlarca, trilyonlarca insan içerisinde hep aynı serüven olmuş Allah'ın davasını yüklenenler, hakkı ve hakikati yaratılıştaki fıtratın temizliğe yaşamaya çalışanlar, nefsine ve şeytana gafilce uyanlar ve şeytana bende olup Küfre düşenler hep bu olmuş isimler değişmiş Adem Aleyhisselam'ın dönemi, Işıt Aleyhisselam'ın dönemi ama hep hadiseler böyle olmuş ve maalesef böyle de devam ediyor. İblisin ve süslesine bir anda düşünmeden hızlıca hareket ederek hataya düşenler, büyük babaları Adem Aleyhisselam'ın yaptığı gibi sükunetle davranıp kendilerine gelmeye çalışsalar birçok kurtuluşa sağlamış olacağız. Bunun en temelinde de aile yatıyor. Havva annemiz, yolunda olmayan kızlar, Adem babamız izinde olmayan erkekler, yuvaları nasıl inşa edecekler? Sevgiyi evlilik öncesindeki şehvet sözcüklerine indirgeyenler, evliliğin nişan aşamasında, kaç bilezik yapacaksın, hangi salonda edeceksin, tapuya üzerime yapacak mısın, maaşın ne kadar olacak üzerine yapanlar evlinin hemen paşın, peşinden de eskiden 6 ay süren şimdi 6 dakika süren cicim aylarını hemen bitirip dostlar pazarda görsün sevdasına, evde asık surat evde acı sözler evde umursam bir, bir, uzun, bir hayat ama dışarıda mükemmel bir hayat mükemmel bir yaşam varmış gibi kibre kulluk eden bir anlayış ve tuğbilallahı cemiyen eyyühe'l mu'minun hep beraber Allah'a tövbe edin, tövbe edelim ey müminler. Umulur ki Allah bize merhamet eder. Hazreti Adem Aleyhisselam ilk insan ve peygamberdi. Hazreti Adem Aleyhisselam vefat ettikten sonra, O'nun öğrettiği tevhid inancından yani İslam'dan sapmalar ortaya çıkmıştı. Gün geçtikçe Hz. Adem aleyhisselamın Yüce Allah'ın ilk peygamberinin söylediği ilkelerin bazıları unutuldu. Bazıları da değiştirildi. Bazı insanlar sadece Allah'a ibadet edilmesi gerektiği gerçeğini göz ardı edip, şeytanın da vesveseleri aldatmalarıyla, kendi elleriyle yaptığı putlara tapmaya başladı. Yaptıkları bu putları Tanrı olarak görüp, Onlara dua ettiler ve kendileri için yardım dilediler. Öte yandan, Rabbimizin yasakladığı bir takım kötü davranışlara da yöneldiler. Bağışlaması bol olan Yüce Allah, Bu durumu görünce, insan nesline acıdı buyurdu. İnsanları dünyada ve ahirette kurtuluş erdirecek, huzura ve mutluluğa kavuşturacak ilkeleri tekrardan hatırlatması için Hz. Adem aleyhisselamdan sonra peygamberler göndermeye devam etti. Bu habercilerin sayısı bizce meçhul ama her topluma, her kavme gelip gelip gittiler. Aynı davayı, aynı hakikati fıtrata uygun bir şekilde duyurdular. Özbenliklerinde yaşadılar. Bunlardan birisi de Hazreti Nuh Aleyhisselam'da. Kur'an-ı Kerim'de peygamber olarak gönderilen Nuh Aleyhisselam'ın Nuh Suresi 1 ve 4. ayetlerdeki ifadesi şöyle anlatılır. Biz Nuh'u kendi toplumuna peygamber olarak gönderip, gayet acı bir azap başlarına gelip çatmadan önce halkını uyar dedik. O da, Ey benim halkım!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 onun tebliğlerine kulak tıkadı. Onu duymazdan geldi. Hatta, kendilerini toplumun önde gelenleri olarak nitelendiren kimseler, şu teklifte bulundular. Ey Nuh, sen başından o fakirler topluluğunu kov, biz seninle beraber bulunmayı, bir zul aşağılama sayıyoruz. Onları kovarsan biz de imana geliriz. Bugün de, Belli başlı kesimleri, yan odalarına kadar alan, fakir fugarayı, asgari ücretle gelenleri, cam mekanların arkasında tutan, alt katlarda bulunduran, muhatap almayanlara bir ders olur inşallah. Hud suresi 29-30. ayetleri hatırlar mıyız? Diyordu ki Nuh aleyhisselam, ben o iman edenleri kovacak da değilim. Elbette onlar Rab'lerine kavuşacaklar. O da onları imanlarından dolayı ödüllendirecektir. Ama ben sizin cehalet içinde yuvarlanan bir toplum olduğunuzu görüyorum. Hem ey halkım ben onları kovacak olsam Allah katında sorumluluktan beni kim kurtarabilir? Kim bana yardım edebilir? Artık bir düşünmez misiniz? Peygamberlerini yalanlayan milletlerin helak edilmesi ilahi bir kanundu. Apacık mucizelerle gelmişlerdi. Akla ve mantığa uyan hakikatlerle. Nuh aleyhisselam da bu hükmü hatırlatıyordu. Hazreti Nuh aleyhisselama inanmayanların dediklerini Kur'an-ı Kerim'de Allah bize naklediyor. Ki benzerleri sizin çağınızda da olacak. Siz Nuh gibi tepki verin.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 Onlara Hud suresi 33. ayetten öğrendiğimiz şu cevabı verdi. Ancak Allah dilerse onu başınıza getirir. Ben getiremem. Ama siz onu aciz bırakamazsınız. Hz. Nuh aleyhisselam vazifesini yapmıştı. Kur'an'dan öğreniyoruz. 950 küsür sene peygamberlik yapmıştı. Ama kavminden beklediği ilgiyi görememişti. O Rabbine yönelmiş ve halini arz etmişti. Şu ara suresi 117 ve 118. ayetlere bakalım. Ya Rabbi dedi. Halkım beni yalancı saydı. Artık benimle onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halaz eyle. Sonra da şöyle devam ettin Aleyhisselam. Onu da Nuh Suresi 28. ayetten öğrenelim. Ya Rabbi, beni anne babama ve evime mümin olarak girenleri, erkek ve kadın bütün iman edenleri affeyle. O zalimleri ise daha da beter eyle, daha da berjan eyle. Nuh Aleyhisselam'ı yıpratmışlardı, hırpalamışlardı. Hud Suresi 36-37. ayetlerden gördüğümüz üzere şöyle buyuruyordu: Ey Nuh! Artık halkından şu ana kadar daha önce iman etmiş olanlar dışında, hiç kimse sana iman etmeyecek. Öyleyse, o kafirlerin yaptıklarından dolayı kederlenme. Bizim gözetimimiz altında, ve vahhimiz doğrultusunda gemi yap ve o zalimler lehinde benden hiçbir ricata bulunma çünkü onlar suda boğulacaklardır. Allah'ın emri doğrultusunda o aleyhisselam gemi yapmaya başladı. Eski ayette, yani Tevrat, Mezmurlar ve İncil'lerde verilen bilgilerdeki gibi Nuh Aleyhisselam'ın yaptığı geminin detaylarını vermez Allah Kur'an'da. Allah Kur'an'da Nuh Aleyhisselam'ın yüklendiği davayı, 950 küsür sene peygamberlik yapmış olan bir peygamberin, hanımının ve oğullarından birinin küfrü, çevresindeki arkadaşları sebebiyle tercih ettiğini anlatır. Davayı ön plana koyar. Çünkü barangozluk için gelmemiştir kitap. Marangozları anlatmak için de gelmemiştir. Nuh Aleyhisselam'ın kami geminin yapıldığı yere uğradıklarında müminlerle alay etti. Ey Nuh! Peygamberlikten vazgeçerek artık marangozluğa mı başladın diyorlardı. Alay ediyorlardı. Böylece günler, aylar geçti. Nihayet bir gün Allah'ın yardımıyla geminin yapımı tamamlanmıştı. İlahi emir ile gemiye önce hayvanlar alındı. Daha sonra da müminler Bismillah diyerek gemiye biniyorlardı. Allah'ın adıyla. Nuh'un hanımı ve oğlu o güne kadar iman etmemişti. Azabın geleceğini de kabul etmiyorlardı. Bütün müminler aileleriyle birlikte gemiye biniyorlardı. Ama onlar yanaşmadılar Allah Nuh Aleyhisselam'a merhamet etsin selamet etsin, derecesini artsın. bugün tebliğcilerinde yaşamış olduğu büyük sorunlardan bir tanesi davayı yüklenebilecek olan ailelerinin zayıf ve ilmen, imanın ve amelen davanın yükünden uzak durar hale gelmeleri Muhammed Aleyhisselam'ın davasını Hatice'nin yüklendiğini unutmaları Ailenin davasının Fatıma'nın da yüklendiğini unutmaları aileyle beraber olur. Nuh Aleyhisselam'ın bütün iman edenleri aileleriyle binmişti ama kendi ailesi bilmiyordu. Binmesi gerekenler gemiye binince de birden hava kapkara bulutlarla kaplandı. Bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağmaya başladı. Yerden sular fışkırıyor, karalar yavaş yavaş suya gömülüyordu. Çok şiddetli sen rüzgarsa dağ gibi dalgalar getiriyordu. Tufan sırasında Hz. Nuh aleyhisselam gemide kendisine iman edenlerle birlikteydi. Putu tapanlarsa yüksek tepe ve dağlara çıkmaya çalışıyorlardı. Bu kişilerin arasında Nuh aleyhisselamın oğlu ve karısı da vardı. Ne yazık! Hz. Nuh aleyhisselam her ne kadar oğlundan ve karısından gemiye binmelerini istediyse de onlar bunu kabul etmediler. Daha sonra Hazreti Nuh aleyhisselam ile aralarına büyükçe bir dalga girdi. Tufan bütün şiddetiyle günlerce devam etti. Ve Hz. Nuh'un gemisinin dışında bulunan herkes boğularak can verdi. Hud suresi 42 ve 43. ayetlerde görüyoruz. Tufandan sonra sular ağır ağır çekilmeye başladı. Allah subhanahu ve Taala Hazreti Nuh aleyhisselama şu vahyi indiriyordu. 48. Ayet Hurd Suresinin Ey Nuh! Sen ve beraberindeki mü'minler bereket ve selamet içinde yeryüzüne inin. Hazreti Nuh aleyhisselam ve müminler gemiden inerek karaya ayak bastılar. O gün, kurtuluşlarına bir şükür olarak oruç tuttular. Yüyecek ve içeceklerinden artan malzemelerin hepsini birbirine karıştırarak lokmalarda bulundular. Adem aleyhisselamdan sonra Ebu'l-Beşer olarak ikinci bir baba olarak Hz. Nuh aleyhisselam ve evlatları, davalarını yaymaya devam ediyorlardı. Hadise aynı olmuştu. Lakin, iman edenler ve küfredenler aynı şekilde devam ediyorlardı. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın tufanından sonra, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın oğullarından iman edip gemiye binenler, Ham, Sam ve Yafes ile İnsanlar tekrar çoğaldı ve yeryüzüne yayıldı. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından biri olan Ad, Elhamdülillah. Yemen civarına yerleşmişti. Hazreti Muhammed izinde Hicaz diye yapmış olduğum bir harita çalışmam var. İnternetten ulaşabilirsiniz arayarak. 2002'den beri gidip geldim hac ve umrelerimde Mekke Medine'de kaldığım zamanlarda çevreye gidip geldim dönemlerde elde ettiğim bilgileri online haritaya koydum Nuh Aleyhis e, Ad Kami'nin olduğu yeri de bulup orayı da haritaya işaretledim merak edenler oradan da bakabilirler gerek Adnan sensör konweb sistemden gerek de Google'dan vesair arama yaparak Hz. Muhammed izinde Hicaz haritası diye aradıklarında bulacaklardır onun soyundan gelen ve Yemen'de yaşayan bu insanlar at kamyolarak olarak anılıyordu. Burası ırmaklar, bağlar, bahçeleriyle cennetten bir köşe gibiydi. Denize yakın olduğu için çok yağış alıyordu. Burada yaşayan insanlar topraktan oldukça iyi, iyi ürün elde ediyorlardı. At kavmine mensup insanlar bulundukları bölgedeki taşları yontarak çok gösterişli ve yüksek evler inşa ediyorlardı. Bu binalar zamanının en muhteşem ve gösterişli yapılarıydı. Yaşadıkları bu şehre meşhurdur duymuşsunuzdur. İrem şehri diyorlardı. İrem bağları, İrem şehirleri, İrem bahçeleri. Adı ı gün geçtikçe sahip oldukları bu imkanlardan dolayı şımarmaya başladılar. Ellerindeki bu imkanların asla gitmeyeceğini düşündüler. Kendilerinden olmayan insanları küçümsüyor, kendilerini onlardan üstün görüyorlardı. Bununla birlikte zamanla insanlar Allah'ın birliğini ve yüceliğini unutup doğru yoldan saptılar. Maalesef, tarih hep aynı şeyi tekerrür ettirdi. Etraflarındaki taşları yontup put yapmaya ve elleriyle yaptıkları bu putlara tapmaya başladılar. Güç ve kuvvetlerine güvenen bu kavim, yeryüzünde zulüm ve bozgunculuk da yapıyorlardı. Bunun yanı sıra her türlü sosyal dengesizlik topluma hakim olmuştu. Allah Azze ve Celle Hud suresi 50. ayette doğru yoldan uzaklaşan, putlara tapan ad kavmini uyarmak için, kendi içlerinde yaşayan Hz. Aleyhis, Hud aleyhisselam'ı peygamberlikle görevlendirmişti. Hz. Hud aleyhisselam onlarla birlikte yaşayan ve güzel ahlakıyla tanınan birisiydi. Allah toplumlara gönderdiği peygamberleri gayip bilinmeyen kim olduğu meçhul olan insanlardan göndermemişti genelde toplum tarafından bilinen, güvenilirliği tanınan birini gönderiyordu ki bu sebeple zaten helak edilmişlerdi. En güvenilir insan olduğunu halk biliyor, yalan söylemediğini, dürüst olduğunu biliyor ve bu insanı Allah peygamber seçiyor. Ona mucizelerle birçok hakikatle, mantık ve ilmi anlamda tatmin edici tebliğler gönderi. Buna rağmen reddedip bir de peygamberle savaşmalarından dolayı Allah azze ve celle onlara helak kapısını açıyor Hz. Hud aleyhisselam da Allah'ın emriyle kavmini doğru yola dönmeleri için uyarmıştı. Onlara yüce Allah'ın birliğini, yüceliğini hatırlatmıştı. Allah'tan başka ilah olmadığını ve yalnızca ona kulluk etmeleri gerektiğini anlatıyordu. Kendi elleriyle yaptıkları putların kendilerine dahi fayda etmeyeceğini, bu davranışın kötü ve yanlış olduğunu vurguluyordu sahip oldukları nimetlerin gelip geçici olduğunu, baki ve sonsuz olanın yalnızca Allah olduğunu ifade ettiyse de fayda etmedi. Ad Kami Hazreti Hud aleyhisselamı yalanladı ve Peygamber'e olmadık iftiralar attılar. Hazreti Hud aleyhisselam Araf suresi 67 ve 69. ayetlerden, öğrendiğimiz üzere şöyle diyordu, Ey halkım, dedi, bende akıl kıtlığı yok, fakat ben, sadece Allah tarafından size bir elçiyim, size Rabbimin buyruklarını tebliğ ediyorum, ben sizin iyiliğinize çalışan, sizi uyaran,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 İcallah da Kur'an-ı Kerim'de Ahkaf Suresi 21. Ayette bir de Ad halkının kardeşleri Hud'u hatırla. O Ahkaf'da kavmini uyarmıştı. Gerçekte ondan önce de sonra da birçok uyaran peygamberler gelip geçmişti. O Yalnız Allah'a ibadet edin. Doğrusu ben sizin başınıza gelecek müthiş bir günün azabından endişe ediyorum demişti. Adı kami peygamberlerini dinlememekte ısrar ediyorlardı. İnşa ettikleri yüksek ve görkemli binalarla övünüyor. Dünya hayatının geçiciliğini akıllarına getirmiyorlardı. Yüce Yaradan bu kez kamine şöyle seslendi. Şu ara Suresi 128-130. ayetlere bakalım. Siz her yol üzerinde gelip geçenleri şaşırtmak için bir işaret yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O büyük yapıları dünyada sürekli kalmak için mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hakkına, başkalarının hakkına karşı, hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız? Böyle buyuruyordu Allah. Yürüdükleri yolun doğru olduğunu iddia edecek kadar kalpleri kararmış bu şaşkınlar topluluğunu kendilerini uyaran Hazreti Nuh Aleyhisselam'a da şöyle karşılık veriyorlardı. Şu ara suresi 136-138. ayetlere bakalım. Sen dediler... Ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin. Bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızdan sürüp gelen adetlerden başka bir şey değildir. Biz bundan dolayı da cezalandırılacak değiliz. At kavmi bu sözleriyle, içine düştükleri büyük yanılgının farkında değillerdi. Allah Azze ve Celle'ye karşı, Açıkça isyanlarını devam ettiriyorlardı. Allah, Subhanahu wa taala, bu şehrin yağmurunu kesti. Yağmur yağmayınca kuraklık başladı. O meşhur övündükleri bağları, irem bahçeleri kurumaya başladı. Hayvanlar telef oldu. Güç ve kuvvetlerini kaybeden Ad kavmi üç yıl kadar perişan şekilde yaşamaya mecbur kaldı. Hazreti Hud aleyhisselam bu duruma üzülüyor ve kavmini güzel düşünceleriyle bir kez daha şöyle uyarıyordu. Hud süreselli ikinci ayetten anlıyoruz ki, Ey halkım haydi Rabbinizden af dileyin, sonra ona tövbe edin, ona dönün ki gökten size bol bol yağmur indirsin, gücünüze güç katsın ne olur. Yüz çevirip suçlu duruma düşmeyin diyordu. Allah'ım ya Rabbi, ne kadar yüce bir ahlak ve merhamet. Bizim de bugün sadece yağmur duaları için değil. Her hayatımızın işindeki işimiz, devletimiz, vatanımız, milletimiz, Ümmet-i Muhammed, biladi i İslami tüm masum ve mazlumlar için Rabbimizden af dileyip tövbe edip Allah'tan yardıma merhamet istemeye ihtiyacımız var. Kavmi Hazreti Hud aleyhisselama meydan okurcasına bir tavır sergiliyorlar bahsettiği azabı bir an önce getirmesini istiyorlardı. Ahkâh Suresi 22-23-24'ten devam edelim. Onlar, sen bizi tanrılarımızdan vazgeçirmeye mi geldin? Haydi, iddianda tutarlıysan, ''Geleceğini bildirerek bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir bakalım.'' dediler. Hz. Hud aleyhisselam, Allah'a saygısını ve kendi vazifesini hatırlatarak şöyle cevap veriyordu. ''Azabın vakti hakkında kesin bilgi Rabbimizin nezdindedir. Ben sadece benimle gönderilen mesajı size duyuruyorum. Ne var ki sizi cahilce davranan bir toplum olarak görüyorum.'' Hud aleyhisselam görevini hakkıyla yerine getirmişti. Ad kavmi bir gün, ufukta siyah bulutları gördüler. Yağmursuzluktan bütün ürünleri kuruyan, hayvanları ölüp telef olan bu insanlar, gelen bulutun kendilerine yağmur getireceği düşüncesiyle, neşe içinde oturup kalkıyor, sevinç ve heyecanlarını gizleyemiyorlardı. Eski günlerine dönme ümidiyle, Bulutu sevinçle karşıladılar ve şöyle dediler. Vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde, bu bize yağmur getiren bir buluttur dediler. Fakat Hud aleyhisselam, Peygamber, kavminin başına geleceklerinden endişe duyuyor ve kavmini son kez uyarıyordu. Kavmim, bu sizin gelmesi için acele edip durduğunuz şeydir. Yani can yakıcı bir azap taşıyan rüzgardır. Rabbinin izniyle her şeyi devirip yerle bir eden bir sarsardır, kasırgadır. İnanan insanlara tatlı bir esinti gibi gelen bu rüzgar, at kavmini uğrayınca. O kavimdekilerin beyinlerini parçalıyordu. Hızını ve soğukluğunu ölçmenin mümkün olmadığı bu rüzgar önüne gelen her şeyi kasıp kavuruyordu. Kur'an'ın ifadesiyle, Ahkâf suresi 25. ayette, Derken, hepsi helak olup gitti. Sadece meskenleri kaldı. İşte biz, Suça gömmüş topluluğu böyle cezalandırırız. Kur'an'ın ifadesiyle bu rüzgarın adı sarsardı. Allah azze ve celle kafirleri bütünüyle helak etmiş ama iman edenleri kurtarmıştı. Hazreti Hud aleyhisselam rüzgarı hissettiği zaman yanındakilerle beraber etrafı çevrili bir yere sığınmıştı. Onlar için rüzgar sadece derilerini yumuşatacak ve gönüllerine sevinç verecek kadar kendini hissettirmişti. Hazreti Hud Aleyhisselam kendisiyle birlikte azaptan kurtulanları yanına alarak Hadramut mevkine gitti ve orada Rabbine kavuştu. Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kamine adı Ula, birinci at kami denmiş. Bu kamin helakından sonra azaptan kurtulan müminlerden adı Sani İkinci ad denen Semut kavmi meydana gelmişti. Bu kavmede Allah Hz. Salih Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermişti. Ad kavminden geriye kalan tek şey ibret alınacak durumlarıydı. Bu haritayı bahsettim size. İnceleyebilirsiniz oradaki son durumda. O kalıntıların olduğu yerleri de e, videosunu ve resimlerini ekledim. Bu konuları daha iyi kalbinizde yerleştirmesine vesile olacaktır diye umuyorum inşallah. Görüldüğü gibi aziz dostlar Hz. Adem aleyhisselam'dan diğer peygamberlere anlatılan hep aynı. Bir daha tekrarlıyorum bu çok önemli. Çünkü film sahnesi hep tekrarlanıyor. Bu film sahnesinde birer kötü figüran mı olacağız? Yoksa Allah'ın iman edenler dairesine kattığı tevhidin savunucuları olarak ortaya koydu ve ezel ve ebedin lütuf ve imkanlarını bahşedeceği bahtiyar müminlerden olarak mı yaşayacağız onu mu tercih edeceğiz filmin vazgeçilmeyen aktörlerinden olacağız ad kavmini helak eden fırtınadan sonra Hazreti Nuh aleyhisselamın oğlu Sam'ın soyundan olan Semut Ailesiyle birlikte Hicr bölgesine yerleşmişti. Bu kavme ikinci adı Adisani de denilmişti. Burası yemyeşil bahçelerle çevrili çok güzel bir yerdi. Semut halkı eski Arap kavimlerinden biridir. Yaşadıkları bölgeden dolayı Semut kavminin bir adı da Ashab-ı Hicr. Hicr'de yaşayanlardır. Hicr taş demek, kayalık demek biliyorsunuz bahsettim haritada burayı da işaretledim semut kavmi orada da kayalar var büyük taşlar bundan dolayı onlara ashab-ı hicr denilmiş semut kavmine mensup insanlar taş oymacılığı ve nakkaşlık sanatındaki yeteneklerini evlerinin dış cephelerinin nakış ve tasvirleriyle süslemeleriyle göstermişler allah subhanahu ve taala semut kavmine de pek çok nimetler vermişti Semut halkı çok uzun ömürlüydü. Onlar dağlarda kayaları oyarak kendilerine evler, tapınaklar yapmışlar ve bolluk içinde yaşamışlardı. Bu yapılar yüksek bir uygarlık, ince bir zevk ve büyük emek ürünüydü. Kazıntılara bugüne kadar ulaşmıştır. Allah subhanahu ve taala Kullarını çok sevdiği için yanlış yolda olanları her zaman uyarmak ve kurtarmak istemektedir. Çünkü o çok şefkatli ve merhametlidir. Cenneti kullar için yaratmıştır. Cehennemi de illa birileri dolsun diye ve girsin diye yaratmamıştır. Adalet için yaratmıştır. Doğru yoldan sapan milletlere ve kavimlere her zaman yol göstericiler yani peygamberler göndermiştir. Semud kavmi de at kavmi gibi hak yoldan sapmaya başlamışlardı. Allah, Semud kavmine peygamber olarak Hz. Salih aleyhisselamı gönderdi. Hz. Salih seçkin bir soydan geliyordu. Halkın çok iyi tanıdığı bir kimseydi. Kavmi tarafından çok seviliyor, herkes tarafından takdir ediliyordu. Semud kavminin ileri gelenleri gelecekte bu faziletli gencin, kabiliyetlerinden yararlanmayı düşünüyorlardı. Hatta bir gün bu düşüncelerini şöyle itiraf ediyorlardı. Kur'an'da Hud suresi 62. ayette dile geliyor. Ey Salih dediler. Sen şimdiye kadar ümit bağladığımız bir kişiydin. Evet. Allah subhanahu ve Taala Hz. Salih'i kavmine peygamber olarak gönderdi. Kur'an bu hususu yine Bud 61'de şöyle ifade buyuruyor. Semud kavmine de kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. Hazreti Salih aleyhisselam yoldan çıkmış kavmini içinde bulundukları yanlış yoldan dönmeye davet etti. Onlar yerlerin ve göklerin sahibinden yüz çevirip ona ait güç ve kuvveti basit varlıklara verip ona ortak koşmuşlardı. Hazreti Salih onlara şu çağrıda bulundu Ey benim halkım dedi Şu ara süresi 142-145 Ey benim halkım yalnız Allah'a ibadet edin Çünkü sizin ondan başka ilahınız yoktur Sizi topraktan yaratan sizi orada yaşatan odur O halde Ondan af dileyin, yine ona dönün, tövbe edin çünkü Rabbim kullarına çok yakın ve onların tövbe ve dualarını kabul edendir. Ne var ki kavmi kendilerine gönderilen ve kendi içlerinden biri olan hidayet rehberini dinlememekte ısrar ediyordu. Bugüne kadar hiç yalanına şahit olmadıkları ve en ufak bir hatasını görmedikleri bir insan peygamber olduğunu söylüyordu. Fakat yüce yaratıcının varlığını bilemeyen, ona ortak koşan bu talihsiz kavim, onun peygamberini de yalancı sayıyorlardı. Şu ara süresi yine 142-145'ten görüyoruz. Semud halkı da elçilerini yalancı saydı. Kardeşleri Salih onlara şöyle dedi.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 Hz. Salih Aleyhisselam'ın bu sözlerini oldukça tuhaf karşıladı. Bütün şaşkınlıklarını ve Hz. Salih ile ilgili beklentilerini şöyle ifade ediyorlardı. Hud Suresi 62. Ayette Ey Salih dediler, şimdi ne oldu sana? Ne diye bizim atalarımızın taptığı tanrılara tapmaktan vazgeçirmek istiyorsun? Doğrusu senin çağırdığın bu fikrin doğruluğundan şüphe içindeyiz, kuşkulanıyoruz. Bütün inançları, atalarının putlarından ibaret olan bu kimseler, hiçbir delile dayanmadan konuşuyorlardı. Oysa ki Hz. Salih aleyhisselam, onları düşünmeye çağırıyor. Düşünmeye. Ve içinde bulundukları yolun yanlış olduğunu gösteriyordu. Ama kalpleri katılaşmış bu kimseler bu gerçeği bir türlü anlamak istemiyor, düşünmeye yanaşmıyorlardı, akletmek istemiyorlardı İbrahim suresi 9. ayetten biz dediler sizinle gönderilen talimatları kabul etmiyoruz çünkü biz bize yaptığınız davetin içeriğinden derin bir kuşkudayız diye cevap verdiler Kamer suresi 23-25. ayetler anlatır Allah Azze ve Celle, Hazreti Salih'e muciz olarak kayanın içinden çıkan bir deve verir. Bu durum karşısında, Semut kavminden bir grup insan, Hazreti Salih'e iman ederler. Allah Azze ve Celle, Hazreti Salih vasıtasıyla, deve ile ilgili uyulması gereken kuralları da bildirir. Şu ara, süresi 155-156'lar arası bakalım. ''Salih işte bu mucize cişi devedir, onun bir su içme hakkı vardır, belli bir günün içme hakkı da sizindir dedi, ona bir kötülükle ilişmeyin, yoksa sizi muazzam bir günün azabı yakalayıverir.'' Hazreti Salih aleyhisselama ağır suçlamalarda, suçlamalarda bulunan bu şımarık kamin gururu, gururu kırılmış, onuru incinmişti. Hz. Salih'in rezil olacağını beklerken, mucizeyle kendileri rezil oluvermişlerdi. Mü'minler bu deveden bir kabile yetecek kadar süt sağarlardı. Zaman zaman deveyi öldürmek isteseler de, Hazreti Salih'in uyarılarıyla vazgeçiyorlardı. Müşrikler, yani Allah'a ortak koşanlar, devamlı olarak deveyi öldürme konusunda halkı ikna etmeye çalışıyorlardı. Bu, dizi, bu deve bizim huzurumuzu kaçırdı diyerek halkı kandırıp deveyi öldürmek üzere onların da rızalarını aldılar. Kalabalık bir günde Hz. Salih'in halkını imana davet ettiği bir sırada müşriklerin ileri gelenleri onu her zamanki gibi alay aldılar. O sırada su içmekte olan deveyi göstererek şu deveyi öldürürsek biz yok olacakmışız öyle mi? Şimdi öldürelim de görün diyerek öldürmekle vazifelendirdikleri adamları işaret ettiler. Araf suresi 77. ayette görüyoruz. Nihayet deveyi kestiler. Rablerinin emrine karşı geldiler ve ey Salih sen eğer dediğin gibi peygamberlerdensen haydi bizi tehdit ettiğin azabı getir dediler. Salih aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim Nedir bu sizin yaptığınız? Sizin için imtihan vesilesi olan deveyi kestiniz. Şimdiye kadarki günahlarınıza bir o kadar daha ilave ettiniz. Fakat buna rağmen yine tövbe kapısı açıktır. Siz niye tövbeden önce azabın gelmesini istiyorsunuz? Müşriklerin ise Hz. Salih'in öğdüne verdikleri cevap, Nemül suresi 47. ayetten görüyoruz. Onlar sen ve beraberindekiler yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Hazreti Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katında yazılıdır. Aslında siz imtihan edilmekte olan bir kavimsiniz. Salih aleyhisselam kavminin hakka dönmeyeceğini anlamıştı. Son olarak onlara şu sözleri söyledi. Ey kavmim artık işiniz bitmiştir. Hud 65. ayette. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda üç gün daha yaşayın, sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir dedi. Ardından gökyüzünden korkunç gürültülü bir ses gelerek, Semut kamini olduğu yerde helaketi vermiş, şehrin altını üstüne getirmişti. Yine Hudsür-i 66. ayetteyiz. Helak emrimiz geldiğinde, Salihi ve beraberindeki iman etmiş olanları, tarafımızdan bir rahmetle helakten ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Hz. Salih aleyhisselam, Müminlerle beraber, Hicr şehrine dönüp ibretle manzarayı seyretti ve yok olanlara hitaben şöyle dedi bakalım hadis-i şeriflere ey kamim sizden hiçbir ücret beklemeden sadece Rabbimin mesajını tebliğ ettim ama siz dinlemediniz sonra da haliniz böyle oldu Neml suresi 52. ayette öyle diyor ya işte zulümleri yüzünden harabeye dönmüş evleri Şüphesiz bunda bilen bir kavim için ibret vardır. Sevgili dostlar, hayatlarından kısaca örnekler arz etmiş olduğum Adam aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam ve Salih aleyhisselam sadece birer örnek. Kur'an'da ismi verilen diğer birçok peygamber ve sıfatları ve vasıfları verilen birçok peygamber. Anlattıkları dava ortak, tebliğ ettikleri değerler aynı. Bu kadar birlik içerisinde yaşanan hadiseler de aynı. Peygamberler ve peygamberlerin davetine icabet edenler, zalimler ve zalimce hayatı tercih edenler. Nihayet nerede sevgili dostlar? Görüyorsunuz yaşadığımız toplum, Anadolu'muz, yüzlerce imparatorlukların, medeniyetlerin, tarihin çöplüğü olmuş. Kimler gelip kimler geçtiği, kimler geliyor ve kimler geçiyor ve biz de geliyoruz ve biz de geçiyoruz. Bu kısacık dünya hayatında öyleyse figüran olmamalı. Helak olan toplumlara bakarsanız kötü insanlarla hemhal olmalarından dolayı helak olduklarını görüyoruz. İyi olanların da peygamberlerle yani iyilerle yoldaşlık ettiklerinden dolayı kurtulduklarını görürüz. Kimlerle yoldaşlık ettiğimiz önemlidir dostlar. Dostumuz Allah'tır. Rehberimiz Hazreti Muhammed'dir. İmar edenler kardeşimizdir. Tüm masum ve mazlum insanlar yoldaşımızdır. Allah İlahi Kelimetullah davasını Kızıl Elma sevdasıyla Zülkarneyn edasıyla Bekkeleri Mekke kılma, Yesribleri Medine kılma, İlyaları Kudüs kılma, İspanyaları Endülüs kılma, sevdası içerisinde en doğudan en batıya ilahi kelimatullahı taşımakla ve peygamberlerin en önemli unutulmuş sünnetini bu şekilde yaşamakla bizleri şereflendirip onurlandırsın. Allah'ım, ey alemlerin Rabbi, ey sevgiyi sevgiyle yaratan, ey seven, sevdiren, sevindiren, ey rahmetin sonsuz kaynağı, ey merhametlilerin en merhametlisi. Ey gönüllerin mutlak hakimi Ey zatını hamd ile aziz oldum Ey zatını hamddan aciz oldum Layıkıyla övemem seni layıkıyla şükredemem sana Övdüğün gibisin kendini Layıkıyla ancak sen tanırsın Layıkıyla ancak sen översin. Hamdim sana mahsustur, senam sanadır. Umudum, korkum ve sevdam sanadır. Özümü sana çevirdim, sana tutundum. Elimi, gönlümü sana açtım, sana sundum. Beni kovmaz diye kapına geldim. Affı boldur diye affına geldim. Tuttum günahımdan yüzüme perde. Kulluk edemedim. Lütfuna geldim. Allah'ım. Allah'ım kanadı kırık bir kuş gibiyim. Uçsam uçamıyor, göçsem göçemiyorum. Yarım bırakılmış bir düş gibiyim. Yardan da, serden de geçemiyorum. Menzile erememe korkusu sardı benliğimi. Kolum, kanadım kırık. Gönlüm bin pare. Ey kalpleri evirip çeviren, ey gönüller sahibi. Yaraları saran, dağılanı toplayan sensin. Varlığım senin varlığının şahidi. Varlığım senin rahmetinin şahidi. Ey vedud olan, Hem seven hem de sevilmeyi dileyensin. Ey varlığı sevgi olan, Ey sevginin sonsuz kaynağı, Biz var ettiğini severiz, sen sevince var edersin. O sonsuz hazinenden bizim içinde bir sevgi var et. O sonsuz sevgi selinin içinde bizi de kat, bizi de sev bizi. Sen seversen sevdirirsin, sevdir bizi. Sevdiğini cennetinle sevindirirsin, sevindir bizi. Allah'ım, varsın, bütün kainat varlığının aynası, birsin. Bütün mevcudat, birliğinin şahidi. İnanmışız her ne teki, o yaratandır. Biliriz ki her ne çift ki, o yaratılandır. Her şey sana muhtaç, hiçbir şeye muhtaç değilsin sen. Ahatsın, vahitsin, sametsin sen. Allah'ım! Maddedeki her atomun tesbih ettiği sensin. Nefes alan her canlının zikrettiği sensin. Akıl emanet ettiğin her varlığın aklettiği sen. Duyan ve duyuran her duyunun hissettiği sensin. Kadru kıymet bilenlerin şükrettiği sen. Varlığı nimet bilenlerin hamdetti sensin Allah'ım. Yalnız senden yardım diler. Yalnız sana kulluk ederiz. Seni sığınak, barınak, tutanak bilir ya Allah deriz. Şeytandan sana sınır e billah deriz. Her işe seninle başlar bismillah deriz. Nimet verdiğin gönülden şükrederiz. Versen de alsan da elhamdülillah deriz. Hayran kaldığımızda maşallah deriz. Kusur ettiğimizde, pişman olduğumuzda estağfirullah deriz. Sevindiğimizde Allahu Ekber deriz. Üzüldüğümüzde inna lillah deriz. Canımız sıkıldığında fe subhanallah deriz. Zafer kazandığımızda nasrun minallah deriz. Rızık kazandığımızda er rızku aleallah deriz. Bir işi arzu ettiğimizde inşaallah deriz. Bir işi başardığımızda biiznillah deriz. Güçlük karşısında la havle ve la kuvvete illa billah deriz. Allah'ım biz senin kulunuz sen Allah'sın, sen verensin, biz isteyiniz, sen verensin, biz susayanız, sen su verensin, biz muhtacız, sen ihtiyacı giderensin, biz kendisine yetmeyeniz, sen her şey yetensin, biz bizi bilmeyeniz, sen bizi bizden iyi bilensin, biz bizde olmayanız, sen şah damarımızdan yakın olansın, kul, Kulca ister. Sen Allahça verirsin. Halimiz arzu halimizdir. Duruşumuz, duamız. Sensizken neyimiz var? Senleyken nekam? İmanı olanın imanı tükenmez. İmandan ve Kur'andan ayırma Allah'ım. Kur'andan mahrum kalana ışık erişmez. Kitaba uyanlardan kıl, kitabına uyduranlardan kılma Allah'ım. Kur'an'ı bizden razı, bizi Kur'an'dan razı kıl. Hesap gününde Kur'an'ı şahit kıl, şekvacı kılma Allah'ım. Kur'an'ı bize aç, bize Kur'an'ı aç Allah'ım. Susuz yüreklere vahyi ellerimizle saç, İnsanlık zaman çölünde bu suya muhtaç Allah'ım. Sorunlarımızın elinde imanımızı kar gibi eritme. İmanımızın elinde sorunlarımızı kar gibi erit. Bizi dünyalıklarımızın altında at etme. Dünyalıklarımızı altımızda bırak et. Sahip olduklarımızın bize sahip olmasına izin verme. Aklımızı ak, aşkımızı ak, yüzümüzü ak eyle. imtihan potasında bizi cevher et, cüruf etme Allah'ım. Bize götüreceğimiz yükü yüklet, götüremeyeceklerimizi yükletme Allah'ım. Kahrından lütfuna sığınırız. Celalinden cemaline sığınırız, senden sana sığınırız, yalnız sana sığınırız. Bizi Allah ile aldatanlardan etme Allah'ım. Allah ile aldatanlara aldananlardan etme Allah'ım. Şeytanın eylemlerimizi süslemesine izin verme Allah'ım. Şeytanın süslediği emellerimize izin verme Allah'ım. Bize Hazreti Adem'in tövbesini, Hazreti Nuh'un direncini, Hazreti İbrahim'in imanını, Hazreti İsmail'in teslimiyetini ver. Hazreti Yakub'un dirayetini, Hazreti Yusuf'un iffetini ver Allah'ım. Hazreti Musa'nın celadetini, Hazreti Harun'un sadakatini ver Allah'ım. Hazreti Davud'un sadasını Hazreti Süleyman'ın gayretini ver Allah'ım. Hazreti Eyüb'ün sabrını, Hazreti Lokman'ın hikmetini ver Allah'ım. Hazreti Zekeriya'nın hizmetini, Hazreti Yahya'nın şehadetini ver Allah'ım. Hazreti Meryem'in addanmışlığını, Hazreti İsa'nın safiyetini ver Allah'ım. Allah'ım, bize Hazreti Muhammed'liği ver Allah'ım. Bize eşyanın hakikatini göster. Hakikata itaat, batile isyanı, ligakatı lütfet. Dininin derdini derdimiz kıl. Özel dertlerimizi satın al. Öyle aziz dertlere müptela kıl ki dermana bakmayayım. Bize tadını doyum olmayan kerim acılarla şereflendireceğin davalar ver. Allah'ım, İrademizi inayetsiz, bilgimizi hikmetsiz bırakma Allah'ım. İmanımızı gayretsiz, sadakatimizi mesnetsiz bırakma Allah'ım. Canım Rabbim, dostumuz Rabbim. Mizacımızı fıtratsız, ahlakımızı nezaketsiz bırakma. Hayatımızı muhabbetsiz, ahiretimizi cennetsiz bırakma. İmanımızı aklımızın elinde esir etme. Aklımızı hissiyatımızın elinde rezil etme. Hissiyatımızı şehvetimizin elinde zelil etme. Allah'ım! Ağlamayan gözden, Sızlamayan özden, Kızarmayan yüzden, Sana sığınırız. Şirkten, küfürden, Müşrikten, Cahilden, Gafilden, Fasıktan, facirden, Zalimden, Gafilden, kafirden, Sana sığınırız. Harama dayalı servetten, Hak edilmemiş şöhretten sana sanırız. Korkaklıktan, pısırıklıktan, kıskançlıktan sana sanırız. Hasetten, fesatten, kesattan, nifaktan, fısktan, fucurdan sana sanırız. İftiradan, ihanetten, cimrilikten, kincilikten sana sanırız. Benliğimizin yaktığı ateşte yakma bizi. Bizi nefsimize kul etme, kul et nefsimizi sana. Bir laza dahi bırakma bizi bırakma. Sen bize yetersin ama yetmeyiz biz bize. Bilmediğimizi bildir. Görmediğimizi göster. Gönlümüze huzur. Gözlerimize nur, Dizimize derman ver, sen ol deyince olur, olmaz deyince olmaz. Canana can, cana canan, kalbe ferman ver ya Rab. Günahlarımızı bağışla, bize merhamet et. Seni seviyoruz Allah'ım. Rab olarak senden, din olarak İslam'dan, elçi olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan razıyız. Sen de bizden razı ol Allah'ım. Amin. Amin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethira ve selamun aleyh musselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu haftaki radyo sohbetimizde böylece tamamlamış olduk. Allah, enbiyanın izinde hayat serüvenini doğru ve tarih sayfalarında birer figüran olarak çöplerin kenarlarında yitip gidenlerden değil, meşhur bir reklamdaki gibi efsane olmayı nasip eylesin. Ahir zaman sahabesi olmayı nasip eylesin. Duamızdasınız, duanızda olabilmek ümidiyle. Bu bahsettiğim haritaya daha kısa e, internetten ve ulaşabilirsiniz. Malum haliniz, vazifem gereği din görevlisi olarak Hacca Umre'ye gidip geliyoruz. Bu sohbeti yaptığım dönemde yeni Umre'den Tekrardan geldiğim bir dönem, 45. Umre dönüş programı oluyor. 7 saat 45 umre. Kimisinde üç buçuk ay kaldık, kimisinde günlerce kaldık. Bu dönem içerisinde elde ettiklerimizi sizlerle paylaşmaya gayret ettik. Halde gayret ediyoruz. Allah nasip ettiği sürece bundan faydalanmanızı da tavsiye ediyorum. Bendenizin tüm çalışmalarına www.adnansensu.com web sitemden ve diğer sosyal medyalardaki Adnan Sensu hesabından ulaşabilirsiniz. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.